Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek kim mümin olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır.